Son birkaç haftadır çeşitli konuklarımız oldu ve çok farklı meselelere değindik. Bu hafta ise yine bir geriye dönüyor, dönüp bakıyoruz ve geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda... ...sivil toplum alanında, sosyal faydaya değen tüm alanlarda ne tür haberler oldu, ne tür etkinlikler başladı... ...ne tür projeler devam ediyor ve ne tür yeni yayınlar, raporlar yayınlandı. Bunlara bakacağız. Sevgili Rauf bugün benimle beraber değil ama haftaya tekrar konuklarımızla birlikte sizlerle olacağız... Küçük bir hatırlatma da yapalım. Haftaya açık e, radyonun çok özel haftalarından biri olacak. Dinleyici destek yayınımız başlayacak. O zaman daha heyecanlı bir programda yine birlikte olacağız. Dedikten sonra haberlerimize dönelim. Bu arada hatırlatmak için çoğunlukla haberlerimizi sivil sayfalardan alıyoruz ve sivil sayfaları takip ediyoruz. Diğer kamda da sosyal fayda alanına dair tartışmaları, fikirleri, devam eden kampanyaları buradan da takip ediyoruz. İlk haberimiz oldukça ilginç bir haber. Türkiye'nin ilk iklim davası açıldı. Bu dava kurutulan Marmara Gölü'nün balıkçıları adına açıldı. Manisa'nın Göl Marmara ilçesine ismini veren Marmara Gölü, 2011 yılından 2021 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte yüzey alanının %98'lik bir kısmını kaybetti ve neredeyse tamamen kurudu. Altı Parmak Bürosu Manisa İdare Mahkemesi'ne iklim davası açtı. Bu dava Türkiye'nin ilk iklim davası olma özelliğini taşıyor. Marmara Görü'nün Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden ve Paris İklim Anlaşması'ndan kaynaklı taahhütlerine tamamen aykırı politikalar sonucunda kuruduğunun altını çizdi davayı açanlar ve bu kurumada, kurumadan kamu idarelerinin sorumlu olduğunun tespiti için Manisa İdare Mahkemesi'nde Türkiye'nin ilk iklim davasını açtıklarını duyurdular. Ne dediler duyurularında ona da bir detaylı bakalım. İklim davaları, hükümetleri ve şirketleri iklim değişikliğiyle mücadeleye aykırı politikaları, kararları ve ataletleri nedeniyle sorumlu tutmak ve hesap vermelerini sağlamak üzere açılan stratejik öneme sahip davalardır. Ekibin 2021'de onaylanan Paris İklim Anlaşması ile birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 yılında sıfır karbon taahhütünde bulunan Türkiye'nin bu taahhütlerine uyabilmesi için sadece fosil tabanlı gazların atmosfere salımının sınırılması yetmiyor. Aynı zamanda karbon yutak alanları olarak kabul edilen ve küresel ısınmaya yol açan gazları tutan alanları korumak, bozulanları rehabilite etmek ve hatta sayılarını çoğaltmak zorunda. Karbon yutak alanları olarak kabul edilen alanların başında sulak alanlar geliyor. Marmara Gölü, 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan ilan edildi ve bu özelliğiyle korunması gereken bir karbon yutak alanıdır. Ancak kamu idaresinin iklim değişikliği ile mücadele taahhütlerine aykırı politikaları Marmara Gölü'nde tahribata yol açmış ve bir sulak alanı yok etmiştir. Davacı balıkçı kooperatifinin avukatlarından cemaltı parmak açılan davaya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki sorumluluklarını görünür kılmak ve bu sorumluluklara aykırı davrandığını tespit ettirmek için bu davayı bir iklim davası olarak açtık dedi doğal olarak hem açık radyoda hem de diğer kam'da bu davayı takip edeceğiz. Değişiklikleri siz dinleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi DKK'ya verilen dernek yetkilerini görevden alma yetkisini iptal etti. Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulu'nun denetim faaliyetleri kapsamında dernek görevlilerini görevden uzaklaştırma yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Doğçevelle Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre AYM kararında dernek kurma hakkının anayasada düzenlendiğini hatırlattı ve kişi hakları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağı gerekçesiyle görevden uzaklaştırma açığa alma yetkisini iptal etti. Bir rapor var sırada. Covid-19 salgını ile ilgili hak ihlalleri Türkiye İnsan Hakları Vakfı raporunda. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 11 Mart 2020 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Covid-19 salgını ile ilişkili hak ihlalleri raporu pandemi sürecinde Türkiye'de 94.445 kişi yaşamını yitirdi diyor ve toplam vaka sayısının da 14.089.456 olduğunu ortaya koyuyor. Yaşamını yitirenlerinin 536'sı sağlık çalışanı ve en az 1398'i işçi. Ee, pek çok rakam var e, raporun içerisinde ve hak ihlallerine dair de önemli veriler var. Dileyen dinleyicilerimiz sivilsayfalar.org adresinden raporun tümünü indirebilirler diyelim. Ve ardından bir başka önemli habere geçelim. Tarlabaşı Toplum Merkezi hakkında açılan iki farklı dava ile kapatılma tehdidi altında derneğin amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması 14 Nisan 2022 tarihinde hukuka ve ahlaka aykırılık gerekçeleriyle derneğin fesi davası ise 18 Mayıs 2022 tarihinde görülecek dernek 10 Mart 2022'de düzenlediği bir çevrim içi toplantıyla sivil toplumun desteğini beklediğini söyledi. Bu destek çağrısında da şu ifadeleri kullandı. Hepinizin bildiği gibi 25 Haziran 2021'den bu yana basında ve sosyal medyada hakkımızda çeşitli karalama ve hedef gösterme haberleri yapılıyor. Bu haberler gerekçe gösterilerek Haziran-Eylül 2021 arası çeşitli denetimlerden geçmiştik. Bu denetimlerin sonucu olarak İstanbul Valiliği tarafından iki ayrı davamız açıldı. Süreci avukatlarımızla birlikte takip ediyoruz diyorlar. Ancak bu süreçte sivil toplumun desteğini bekliyoruz diye iletiyorlar. Böyle bir davadan bahsetmişken önemli bir rapora geçelim buradan. Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, sivil toplumun geleceği projesi kapsamında hazırladığı Sivil Toplum İhtiyaç ve Motivasyon Araştırması raporunu açıkladı. Sivil Toplum kuruluşlarının mevcut durumunu tüm yönleriyle değerlendiren rapordan çıkan sonuca göre, olumsuzluklara rağmen STK'ların motivasyonu hala çok yüksek. Rapor, hemşeri derneklerinden meslek örgütlerine Türkiye'nin dört bir yanındaki 552 STK'nın üyelerini Ayrıca kanaat önderlerini ve siyasi aktörleri e, aktörlerin görüşlerine yer veriyor. Raporda pek çok e, önemli veri var. Kadınlar sivil toplum kuruluşlarına inanıyor ancak gençler ümitsiz. STK'ların amacı muhalefet değil. Çevreci STK'lar politik kutuplaşmadan uzak gibi öne çıkan başlıkları da var raporun. Raporun özetine ulaşmak mümkün şu anda. Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Sivil Toplum İhtiyaç ve Motivasyon Araştırması olarak aradığınız zaman internet üzerinden rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Yeni bir programın başlangıcını haber vereceğiz. Diğer kamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yani UNDP'nin finansal desteği ve etki yatırımı danışma kurulu işbirliğiyle oluşturulan yeni dijital platform, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırımları Türkiye Platformu tanıtıldı. Platform, yatırımcıların Türkiye'de gezegeni ve insanı korumayı hedefleyen etki yatırımları yapmalarını ve özel sektör finans kaynaklarını harekete geçirmelerini amaçlıyor. Platformda genel bilgilerin yanı sıra Türkiye'de SKA'larla uyumlu etki yatırımlarına yönelik başarı hikayeleri yer alıyor ve ve etki yatırımları ile ilgili oluşturulan bilgi havuzuyla eğitim araçlarına ücretsiz ulaşılabilecek bir açık kaynak sağlanıyor. Platformdaki eğitim içerikleri ise UNDP, ICC, PSD işbirliği içinde hazırlanıyor. Platformun hedef kitlesinde SKA'ların başarılı olması için sermaye sunmak isteyen yatırımcılar SKA'ları etkinleştiren etkiyi ölçmek isteyen vakıflar, dahili karar verme mekanizmalarını SKA'larla uyumlu hale getirerek bu sağlanacak katkıyı doğrulamak ve bağımsız güvence yoluyla iletmek isteyen özel sermaye fonları, tahvil ihraççıları ve teşebbüsleri bulunuyor. Ayrıca SKA'ların etki standartlarının karar verme çerçevesini geliştirebilecek etki yönetimi ve ölçüm eğitiminden yararlanmak isteyen akademisyenler, Akredite ve bağımsız güvence verenler olarak hareket etmek isteyen danışmanlık firmaları, yerel yatırım fırsatlarını ve SKA ile ilgili projeleri desteklemek için ortaklar bulmak isteyen kalkınma finansmanı kurumları ve özel yatırımları ülkesine çekerek toplumun gelişmesini hedefleyen kamu kuruluşlarına fayda sağlanması bekleniyor. Türkiye'deki etki yatırımı modelinin gelişmesini ve iyi işleyen bir etki yatırımı ekosisteminin oluşmasını sağlamak amacıyla kurulan ve UNDP'nin de içinde yer aldığı EYDK, tüm paydaşları buluşturarak etki yatırımını Türkiye'de ana akım bir model haline getirmeyi amaçlıyor. Kısaca hemen söyleyelim nereden ulaşabileceğinizi de sdg.eydk.org adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Hatırlatalım, 95.0 Açık Radyo'dasınız, diğer kamdasınız ve sosyal fayda dünyasından haberler vermeye devam ediyoruz. Uluslararası Af Örgütü, 4 yıl süren araştırmanın ardından yayınladığı 280 sayfalık raporda, İsrail'in Filistinlilere apartheid, yani sistemsel ayrımcılık uyguladığını ve bunun insanlığa karşı suç olduğunu tespit etti. Af Örgütü, İsrail'in apartheid sistemini ortadan kaldırmak ve Filistinlilerin eşit haklara sahip olması için, imzacı olunması çağrısında bulundu. Hemen raporun tam adını da söyleyelim. Uluslararası Af Örgütü'nün rapor. İsrail'in apartheid rejimi Filistinlilere yönelik ırksal ayrımcılık ve insanlığa karşı iş, işlenen suçlar. Ee, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'de bu suçun faillerini adalet önüne çıkarması gerektiğini de söylüyor. Uluslararası Af Örgütü ve bir imza kampanyası açtı. Ee, raporun öz, özetine amnesty.org.tr adresinden imza kampanyasına da yine aynı siteden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Dünya Sulak Alanlar gününü geçtik. Ee, Türkiye'de son 50 yılda kuruyan sulak alanlardaki su kütlesi miktarı 24 Eğirdir Gölü veya bir başka kıyaslamayla 3 Van Gölü büyüklüğünde. Change.org Türkiye Dünya sulak, sulak Alanlar Günü'nde yurttaşların ve kurumların sulak alan korumayı hedefleyen 30 kampanyasını bir araya getirdi. Bu kampanyalara 500 bine yakın kişi imza attı. Sulak alan ekosistemleri hakkında dünyada farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 2 Şubat'ta kutlanıyor Dünya Sulak Alanlar Günü. Bugün de Türkiye ile ilgili çok önemli veriler paylaşıldı ve büyük bir kampanya yapıldı. Yaklaşık bir ay kadar geçti üzerinden bu sene... Ülkemizde 25. yılını kutladı. Bugün bilim insanları Türkiye'de son 50 yılda kuruyan sulak alanlardaki su kütlesi miktarının artışını da gözler önüne serdiler. Türkiye'de kurumakta olan sulak alanlardan biri Türkiye'nin en büyük ikinci gölü sayılan Tuz Gölü. NASA Tuz Gölü'nün farklı yıllardaki uygudu görüntülerini paylaşarak gölün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan 6000 kuş yuvalama alanı ve 279 bitki ve bakteri çeşidine ev sahipliği yapan tuz Gölü'nün kurumasının nedeni hem iklim krizi hem de yanlış uygulamalar... Kurumaya yüz tutan Muğla Milas'taki Bargilya Tuzla Sulak Alanı ise ülkemizdeki ülkemizin son lagünlerinden kuzeyinde Güllük Deltası ve güneyinde Salih Adası ile beraber bir önemli doğa alanının tam kalbinde lagün olması nedeniyle de kıyıları tuzlu suya adapte olmuş canlıların yaşamına yuva e, Bargilya'nın. Bir başka sulak alandan, önemli sulak olandan bahsedelim. Kurumaya yüz tutan Akçay Sulak Alanı. Türkiye'nin toplamında kaydedilmiş olan 491 kuş türünün %34'üne ev sahipliği yapıyor. Akçay sulak alanını kaybetmek yalnızca Edremit Körfezi'ni değil, Saros'tan Gediz'e tüm Ege kıyı sulak alanlar sisteminin anahtar bir halkasını kaybetmek anlamına geliyor. Change.org'da sulak alanlarla ilgili pek çok kampanya devam ediyor. Ee, Change.org slash slash sulak tire alanlar adresindeyse bütün bu kampanyaları hep beraber görebilirsiniz Salda Gölü, Salda Gölü betonlaşmasında var Tuz Gölü'nde binlerce flamingo öldü de var İstuzu kumsalında yapılması planlanan proje iptal edilsinde var kısacası Türkiye sulak alanlarıyla ilgili ciddi bir mücadele devam ediyor ve bu mücadeleye katılmak isterseniz imza verebilirsiniz şu ana kadar 30 imza kampanyasında 470 bin İmza toplanmış durumda hazır sulak alanlardan bahsetmişken Van Gölü ile ilgili duruma da bir göz atalım 200 bin yıllık doğal mirası ile Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ender göllerinden biri olan Van Gölü son yıllarda nüfus artışı düzensiz yapılaşma yetersiz kanalizasyon hizmeti ve erozyon nedeniyle artan kirliliğe maruz kaldı. İklim krizinin yarattığı kuraklık ve hayata geçmeyen koruma eylem planını değerlendiren Van Çevre Derneği'nden Arzu Dinçer, çözüm olarak Van Gölü koruma kanunu çıkarılmasını talep ettiklerini söylüyor. Türkiye'de geçen yıl Marmara Denizi'nde görülen müsilaj ile gündeme gelen kirlilik sorunu Van Gölü ve çevresinde ciddi boyutlara ulaştı. Gezegende yakın zamanda yayınlanan haber, küresel iklim değişikliği, kuraklık ve kirlilik hem Van Gölü'nü hem de gölün içinde yaşayan canlıları, hem de gölün havzasında yaşayan insanları olumsuz etkiliyor, yapılan eylem planları ise sözde kalıyor denmişti. 3.713 metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, biraz önce söylediğimiz gibi, dünyada bilinen tatlı su ve deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosisteme sahip, gölün tuzlu ve sodalı suları biyolojik çeşitliliğini sınırlıyor, gölde bilinen 103 tür Fitoplankton, 36 tür zooplankton ve endemik bir balık türü olan inci kefali yaşıyor. Kirliliğin sebeplerinde e, göl havzasında bulunan Tuşba ilçesindeki arıtma tesisinin yetersiz kalışı var ve kanalizasyon atığını Van Gölü'ne akıttığının tespiti var. Kentte aktif olarak çevre alanında faaliyet yürütüyor Van Çevre Derneği ve Van'ın Çevre Sorunları adlı detaylı bir rapor yayınladı dernek. Bu rapordan aldığımız veriler bunlar şu anda. 365 günün 300 güne yakını güneşli olan Van'da hesler yerine eksilmeyen güneşten maksimum düzeyde faydalanarak yenilenebilir ve temiz enerji kullanılması gerekir diyorlar. Özellikle kış aylarında sosyal yardımlaşma amacıyla kentte kömür kullanımı artıyor, canlılar zehirleniyor ve birçok hastalığa sebep oluyor diyorlar. Taş ocaklarını önemli bir kirlilik noktası olarak belirtiyorlar. Havza ikirleten önemli bir unsur olduklarını ve kentte bulunan yüze yakın taş ocağının çevre üzerinde büyük olumsuzluk yarattığını kaydediyorlar. Yine kentteki maden ocaklarının da çevrenin korunmasına ilişkin kurallara ve yönetmeliklere uymadığını, hatta birçok maden ocağının ruhsatsız çalıştığını ya da ruhsat alırken kurallara ve yönetmeliğe uyulmadığını belirtiyorlar. Bunun dışında evsel atıklar, genel kanalizasyon, çarpık kentleşme, hafriyat, gibi pek çok başka sorundan da bahsediyorlar ve haberimizin başında da söylediğimiz gibi van gölü koruma kanunun çıkarılması gerektiğini dile getiriyorlar. Bir başka rapor EcoIQ'dan Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik odaklı yayın platformu EcoIQ kendinin bugün olmak isteyen gençlik temasıyla bir Z raporu hazırladı. Rapor iklim krizinden çıkışta krizin en büyük mağdurlarından Z kuşağının önemli bir rol oynayacağını ve herkesin onlara kulak, kulak vermesi gerektiğini ortaya koydu. Dosyada görüşlerine başvurulan ve iklim politikalarında gençlik yok, gençlik politikalarında iklim yok tespiti yapan Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Doktor Barış Gençer Baykan, gençlere durmadan bir sorumluluk yüklüyoruz. Biz yapamadık, siz yapın. Bence bu söylem de bir ağırlık oluşturuyor. Gençlerde anksiyeteyi besliyor. O yüzden seçim yaşının düşürülmesi de önemli olacak diyor. Ayrıca Gençlerin kuracakları yapılar bugüne kadar bildiklerimiz gibi olmayacak diye de ekliyor. Tekrarlayalım raporun adını. internet üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. EkoIQ.com sitesinde 98. sayısını bu konuya ayırdı. EkoIQ iklim krizinden çıkışta Z kuşağının rolü. Yani Z raporu. Diğer kamda yavaş yavaş dakikalar akıyor. Haberlerimiz çok. O yüzden biraz hızlanıyoruz. Çok yakında özel bir portal açılacak. Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin sesini duyurmak için üniversitenin sesi adlı öğrenci haber portalını kuru kuruyor. Portalda öğrenciler insan hakları temelli yazılar ve haberler üretecek. Güncel haber akışı sağlayan öğrenci hesaplarıyla da dayanışmanın içinde olacaklar. Heyecanla bekliyoruz gençlerden gelecek olan, üniversiteli öğrencilerden gelecek olan bu bilgi akışını sivilalananaraştırmaları.org.tr adresinden detaylarını takip edebilirsiniz. Gelecek günlerde portalın açılışını da göreceğiz. İlke Vakfı'nın hazırladığı geleceğin Türkiye'sinde kültür politikaları raporunda Türkiye'nin kültür politikaları geçmişten bugüne incelendi ve bir gelecek vizyonu oluşturuldu. Dünya sanat piyasasının değerinin 70 milyar dolara ulaştığı, Türkiye'nin ise bu pastadan pay alamadığı tespit edilen raporda Türkiye'de gelecek odaklı bir kültür politikası ve stratejisine acilen ihtiyaç duyulduğu bulgusu öne çıktı. Rapor değindiği konular içeriğinin tasnifi ve hazırlık metodolojisiyle Türkiye'de kültür politikalarına dair üretilen en kapsamlı ve bütünlüklü çalışmalardan biri olma e, özelliğini taşıyor. Raporun en vurgulu cümlelerinden biri ise dünya sanat piyasasında Türkiye kulvardışı". dışı. Pek çok öneriler de var sahip olunması gereken vizyona dair. Toplumsal değer, hassasiyet ve talepleri daha fazla dikkate alan özgün bir kültür politikası oluşturulmalı. Müstakil bir kültür bakanlığı kurularak tüm teşkilat yenilenmeliye kadar devam eden 10 maddelik bir rapor bu. Raporun tümüne ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz ilke.org.tr adresine bakabilirler. Daha önce burada misafir de ettik Senex Yaşanma Araç Çalışmaları Derneği'ni. Yeni bir programları var. Yaşanma Çalışmaları Derneği Senex, yoksul, engelli ve tek başına yaşayan yaşlı kadınlar için dijital yetkinlik eğitimleri düzenliyor. Bu sayede yaşlı kadınların interneti kullanmayı öğrenmesi ve yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlere kendi kendilerine erişebilmeleri hedefleniyor. Bu önemli bir haber. Biraz fikri takip için geçmişe de dönüp bakalım. Derneğin daha önce yayınladığı hem yaşlıların hak ihlallerine dair raporlarda hem de dijital sermayelerine yönelik raporlarda yaşlıların ciddi bir dezavantajlı grup olduklarını görmüştük. Hatta bu konuları tartışmıştık da diğer kamda. Dijital Araçlara hakim olmayan ve erişimleri olmayan yaşlıların istismara da daha açık olduğunu özellikle ekonomik istismara daha fazla uğradıklarını konuşmuştuk. Bu boşluğa dair önemli eğitimlerden biri oldu bu. Antalya Stilap koordinasyonunda Senex Dernek ve Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin işbirliğiyle başlattılar dijital yetkinlik eğitimlerini yaşlı kadınlara yönelik yaş ayrımcılığı sorununa kalıcı çözümler üretmek, yaşlı kadınların dijital hizmetlere önündeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve dijital okuryazarlık, dijital güvenlik başlıklarında yaşlı kadınlara yetkinlik kazandırmak amacıyla yapılıyor eğitimler 7 hafta sürüyor. Ve 7 hafta sonunda oldukça kapsamlı bir eğitim almış oluyor katılımcılar Buradan kent hakkına geçelim Yaşlılık haklarından kent haklarına atlayalım Mekanda Adalet Derneği İstanbul'da Yaşamak Bir Konut Krizi Portresi adlı web sitesi hazırladı Site kullanıcıların kendi yaşam koşullarına göre kriterleri farklılaştırmasına imkan tanıyor Ve kullanıcıların bütçelerine göre konut bulmalarını sağlıyor TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi'nin yürüttüğü Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi programı kapsamında ortaya çıktı bu proje. İstanbul'da kiralık konut sorununu merceğe alıyor. Ağustos 2021'de yayınlanan sahibinden.com'da yaşanabilir konut aramak başlıklı çalışmanın ikinci ayağı bu ve araştırma kapsamında bir emlak arama uygulamasından 17.159 adet kiralık konut ilanına dair verinin çekilmesiyle üretildi. Web sitesi kullanıcıların kendi yaşam koşullarına göre kriterleri farklılaştırmalarına ve konutun niteliğine dair değişkenler arasında ilişki kurulmasına olanak sağlıyor. Web sitesi dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümde seçilen kiralık konut ilanı arama kriterlerine göre bulunan konutların sayısı ve toplam kiralık konut ilanları içindeki yüzdesini görebiliyorsunuz. Site açıldığında ekranda seçili olarak gelen kriterler kullanıcının tercihine göre farklılaşabiliyor. Ekranda seçili olarak gelen arama kriterleri yaşamaya elverişli konut hakkı kriterleri ışığında belirlenmiş. Buradaki farklılıklardan biri bu. Yaşamaya elverişli konut hakkı. Önemli bir başlık. Neden bu değişkeni kullandık diye bir kutu açılıyor ve her değişkenin nasıl eşleştirildiğini de anlatıyorlar. Aslında biraz da sadece ev bulmaya yönelik değil, konut hakkına yönelik de bir eğitim projesi gibi e, site şu anda çalışıyor. İstanbul'da yaşamak.herokoap.com İstanbul'da yaşamak bir konut krizi portresi. Zaman yine çok hızlı akıp geçti. Elimizde daha onlarca haber varken maalesef bugünkü süremizin sonuna geldik. Haftaya diğer kamda sevgili ortağım Rof Kösemen'le birlikte olacağız. Ancak bu haftalık hoşçakalın.